Bölüm 98. Bazı ibadet ve kulluk yaptığımız şeylere farklı yollardan gidip gelmek. Hadis 719. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram günlerinde namaza değişik yollardan gidip gelirdi. Hadis 720. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkarken şecere yolundan çıkar, muhares yolundan dönerdi. Mekke'ye de seniye ulyadan, yukarı seniye yolundan girer, seniye tül süfladan aşağı seniye yolundan çıkardı.